يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فلزا عظيما أما ذا فأصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور مهتفاثها وكل مهتفة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Değerli kardeşlerim bu hafta 17. konu ve 33. dersi göreceğiz inşallah. <gülüyor> Darul Erkam ve e, Habeşistena Habeş diyarına ilk hicret. Konumuz bu. Erkam'un evi yani e, aleyhissalatu vesselamın ve sahabelerin toplandığı e, buluştukları yer ve Habeşistena Habeşistena İlk hicret. Evet. Mekke'de birsetin yani Risalet'in beşinci, dördüncü, beşinci yıllarında e, acılar, sıkıntılar aleyhissalatü vesselama ve ashabına iyice şiddetlenmişti. Üçlükler artırmışlardı. Yani bu zalimler, o dönem zalimleri bu azıcık topluluğa, iman ehli kimselere rahatsızlık vermede, onlara acı vermede her türlü yolu dönüyorlar. Hiçbir şekilde kusur etmiyorlardı. Yani. Yapacakları işlerde. Yollarına engeller koyuyorlardı. Lakin Allah Azze ve Celle müminlerin kalplerine sebaat vermişti. Onlara sabretme hususunda, onların sabrı hususunda gayret göstermeleri hususunda onlara e, sebat vermişti. Çünkü bu hak Allah Azze ve Celle'nin dini yakın bir gelecekte galip gelecekti, yakın bir gelecekte Esselam. müminlerin lehine galip gelecekti ve her zulüm, şirk ve tuğyan, haddi aşma eninde sonunda bitecekti. Yani bunu biliyorlardı. Dolayısıyla onlar ilk seçilmiş kimseler, yani aleyhissalâtu vesselâm'ın ashabı seçilmiş kimseler, bu hususta mutmain idiler. Allah azze ve celle kullarına baktı ve ashabı, aleyhissalâtu vesselâm'ın ashabını seçti. Onlara en hayırlı yardımcılar olsun. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayril kurun En hayırlı nesil benim zamanımdaki nesil sonra ondan sonraki gelenler sonra ondan sonraki gelenlerdir diyor. üç hayırlı nesil evet. işte bu zulüm baskı ve işkenceler esnasında Allah Azze ve Celle Keh suresinin ayetlerini indiriyor. Çünkü Kehf suresinde Ashab-ı Kehf'den mağara arkadaşlarından bahsediliyor. Onlar Allah'a verdikleri sözü, sözü yerine getirmişler ve dinlerini korumak için, dinlerinden yana fitneye düşmemek için Mağaraya sığınmışlardı. Ve Allah yolunda her türlü sıkıntıya tahammül ediyorlardı onlar. Çok az bir grup. Bu grubun hikayesiyle, Kehf suresindeki hikayesiyle, Allah Azze ve Celle, Mekke dönemindeki o azıcık müminlere, o inanan kimselere, ama onların imanı gayretiyle gelecek nesiller için, ışık olan gelecek nesiller için bir numune numune olan o azıcık neslin kalplerine sebat veriyordu. Onlara moral veriyordu moral Kev suresiyle. Bu Kev suresindeki mağara arkadaşlarıyla. Çünkü onlar da aynı sıkıntıyı yaşamışlardı. Allah azze ve celle Kev suresinde Ashab-ı Kehf'ten arkadaşlarından bakın şöyle bahsediyor. Bunların hikayesi kardeşlerim az önce de ifade ettiğim gibi Mekke dönemindeki o müminler için tam bir ilaç olmuştur. Tam bir tedavi. Yani onlar için tam bir moral olmuştur. Allah Teala Em hasibita en ashabel kehf ver-raqin kanu min ayatina acaba. Ey resulüm sen zannettin mi ki sen zannettin mi ki Ashab-ı Kehf ve Rakim Allah Azze ve Celle'nin acayip yani şaşılacak ayetlerindendir. Sadece yani onları e, yani bu Ashab-ı Kehf ve Rakim'i Allah Azze ve Celle'nin şaşılacak ayetlerinden mi zannettin? Çünkü onda ibretler vardır. Gelecek ayetler o ibretleri açıklıyor. Yani buna şaşıracak bir durum yok. Bu Allah Azze ve Celle'nin hoş, hayrete düşürücü ayetlerinden biridir. Ve onun kıssasını anlatıyor. Keh ashabı surenin ilerleyen sayfalarında anlatıldığı üzere sayıları belli. Ee, hükümdar ve zulmünden kaçan bir grup. Rakim ise kardeşlerim tefsirlerde anlatıldığı üzere Rakim bu mağara arkadaşlarının isimlerinin yazıldığı yazıya kitabete Rakim deniliyor mağaraya girdikten sonra onların isimleri yazılıyor oraya konuluyor ki insanlar yani üzerine asılıyor mağaranın üzerine veya oraya bir yere konuluyor insanlar onlardan, onlardan haberdar olsun diye evet ashab-ı ve rahimle kastedilen kast bu. اِذْ اَوَّا الْفِتْيَةُ اِلَا الْكَهْفِ O gençler, hatırla ki o gençler mağaraya sığınmışlardı. فَقَالُوا Rabbena atina مِنْ لَدُونْكَ Ey Rabbimiz katından bize bir rahmet ver. Bunlar dua ayetler aynı zamanda. Bunlara dikkatinizi çekerim. Yani bunları dua olarak kullanabiliriz. Dualarımızdan. Fakalurabbena etina min ladunke ve heyye lenâ min emrinâ Ve bizim şu emrimizden bize bir doğru yola çıkışı kolaylaştır. Doğru yolu rüştü bize kolaylaştır. Onu müyesser kıl. Ve heyye lenâ min emrinâ rashada. Evet, çok önemli dualardan bir tanesi. Fadarabna ala a'danihim fil kehvi sinin adada. Onların kalplerini şey onların kulaklarını kulaklarına perde vurduk. Yani onları derin bir uykuya daldırdık. Senelerce mağarada senelerce derin bir uykuya daldırdık. Thumma ba'atnahum lin'alima ayul hizbayni ahasalima labif'amada. Sonra onları o iki gruptan en fazla o halde kalan kimseleri hangileri diye, hangilerinin olduğunu saysın diye ve biz de bunu görelim diye onları uykudan uyandırdık. O iki gruptan hangileri daha fazla uykuda kaldı, onlarda hangisi daha iyi sayıyor, bizim bilmemiz için, ayırt etmemiz, görmemiz için biz onları uykudan uyandırdık. نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ nebaen bil hak biz onların haberlerini yani mağara arkadaşlarının haberlerini sana gerçek olarak yani bir hakikat olarak anlatıyoruz diyor. İnnehum fityetun amanu bir rabbihim ve zednahum huda. O gençler ki Rablerine iman etmişlerdi ve biz de onların hidayetini artırdık diyor. Evet, ve huda. Allah Azze ve Celle bizim de hidayetimizi artırsın. İman edenlerin imanını Allah Azze ve Celle artırır. Ama nasıl? Ama nasıl? Sahabelerin yaptığı gibi imanı artırıcı, salih ameller işlendiği sürece Allah Azze ve Celle için Allah için salih ameller işlenirse insanın hidayeti ve imanı artırır. Kalbi sebat görür. وَرَبَدْنَا عَلَى kulubihim. Onların kalplerine sebat verdi. Verabadna ala kulubihim iz qamu feqalu rabbuna rabbus semawati vel Onlar hükümde karşı geldikleri zaman, o zalime karşı çıktıkları zaman dediler ki bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır. Rabbidir. Lened ve min dunihi ilaha. Biz onun dışında hiçbir ilaha yalvarmayı ibadet etmeyiz eğer böyle yaparsak biz o zaman saçma sapan asılsız sözler söylemiş oluruz saçma bir söz söylemiş oluruz işte böyle karşı çıkıyorlar açıkça onlar dinlerini inançlarını, imanlarını ortaya koyuyorlar işte bu bizim kavmimiz hissediyorlar o gençler Bizim kavmimiz ise Allah'ın dışında ilahlar edindiler. لَوْلَا يَتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ Deyin Kavmimiz bu ilahlar üzere apaçık bir delil getirselerdi ya Yani bunların doğruluğuna dair bir delilleri olsaydı ya Apaçık فَمَنْ اَذَّمِ مِنْ مَنْ اِفْتَرَ <gülüyor> عَلَى Allah'a yalan iftira edenden Allah'ın üzerine yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir? Yani Allah azze ve celle ile beraber başka ilahların olduğunu iddia edenden daha zalim kim olabilir? Ve iz zaltumuhum ve ma ya'budun illa Allah. Fe'bu ila al-kehfi yanshul lekum rabbukum min rahmetihi ve yuhayyelu lekum min emrin kum Ve onlar mağaraya çekildikleri zaman Rabbiniz sizin için mağaraya çekilin. Rabbiniz sizin için rahmetini böyle yaysın. Acımasını, bağışlamasını, rahmetini yaysın ve sizin şu işinizde sizin için bir imkan hazırlasın. Size bir yol göstersin yani imkan hazırlasın diyorlar. Mağaraya giriyorlar. Wataraşşemsa iztela iza tala'at tezaveru an kefihin Diyor ki Allah Azze ve Celle ey Resulüm sen diyor o güneşi doğduğu zaman onların sağ tarafından zaten yemin böyle hafifçe onlara adeta et geçer gibi e, onlar üzerinden geçtiğini görürsün. Sağ taraftan ma mağaraya diyor güneş yani. Bir yerden bir aralıktan sağ taraftan mağaraya meylediyor ve izâ gharabet takreduhum sağda şimal ve battığı zamanda güneş sol taraftan onlardan uzaklaşıyor. Yani onların üzerine tam böyle şey yapmadan, değmeden, rahatsız etmeden sol taraftan mağaranın sol tarafından güneş batıp çıkıp gidiyor. Vahm fi min Onlar da yani Ashab-ı Kehf'te mağaranın böyle geniş bir yerinde yatıp uyurken Güneş doğarken vuruyor, batarken de çıkıp gidiyor. Allah azze ve celle bu halde onları böyle muhafaza ediyor. Velike min ayatillah. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Men yehdillahu fehuvel muhted. Allah kime hidayet ederse o hidayet bulmuştur. Ve men yudlil felan tecide lehu veliyen murşida. Allah kimi de saptırırsa sen onun için bir veli, dost ve rüşte erdirici bir kimse Doğruya yerdirici bir kimse bulamazsın. Ve tahsibbüm ey qadam, Ve sen onları uyanık zannedersin. Uyudukları halde uyanık sanıdersin. Ve ruh halimiz zaten yemini ve zaten şimal. Onların sağ tarafını sol tarafına çevirir. Yani uykuda dönen insanın dönmesi gibi dönüyorlar. Subhanallah. Ve kalbim basit, ziraeyhi bilvacir ve köpekleri de, onların beraberinde bulunan köpekleri de, böyle kollarını mağaranın eşiğine uzatmış bir vaziyettedir diyor. O şekilde duruyor. Şu sahneye bak. Allah Azze ve Celle ne kadar böyle açık bir şekilde anlatıyor. Ayetlere o günkü mü'minler, bugünkiler ve gelecekler iyice iman etsin diye adeta. Subhanallah. لَوِتْتَلَاطَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ minhum firara. Eğer diyor sen onlara bilgi sahibi olsan onlara muttali olsan elbette kaçardın ve bundan dolayı da e, korkuyla yani kalbin korkuyla dolardı yani onların durumundan dolayı hani ölü adam ölü gibi ama uyuyor canlı aynı zamanda sağ, e, sağ tarafını sola dönüyor sol tarafını sağa dönüyor canlı bir vaziyette derin bir uykuda ama ölü gibi Böyle bir halde sen onları görmüş olsan Subhanallah korkar kaçardın diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu kadar da durumları insana korkunç geliyor. Ve kedalike ba'atnâhum niyetesâli beynahum. işte biz onları böylece birbirlerine sormaları için uyandırdık diyor. allah Teala onları uyandırıyor. Kâle kâilum minhum kemde Onlardan biri ne kadar kaldın diyor. Diğerlerine. Ne kadar kaldık? قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمَنْ اَوْ Diyorlar ki bir gün veya bir günün bir kısmı kadar. Haberleri yok çünkü. قَالُوا رَبُّكُمْ bir بِمَا لَبِثْنُ Dediler ki diğerleri de sizin ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. فَبَعْتُوا اَحَدَكُمْ بِوَرَيْقِكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَد۪ينَ Şu paranızı sizden birisi bu paranızı şehre götürsün. فَالْيَنْزُر ve baksın bakalım hangi yiyecek daha temiz yani onu alması için bize yiyecek getirmesi için demek isteniyor. Helliyansureyhi ve oradan bir yiyecek bir şeyler rızık getirsin. Wal yatalatta walayüşüranne ahada ve böyle latif davransın sessiz olsun fark ettirmesin. Walayüşüranne bikum ahada ve hiç Sizde de sizin durumunuzda hiç kimseye hissettirmesin. Neden? İnnehum in aleikum fi wa o kavim zannediyorlar ki 309 sene sonraki gelen ayet-i kerimelerde, oraya bakın inşallah 309 sene uyuyorlar. Zannediyorlar ki kalktıklarında bir gün ya bir gün yani biraz az uyumuşlar." ve şehre gittikleri zaman karşılaşacakları kimseler yine aynı kimseler kendilerine zulmeden kimseler o yüzden aman birbirinizi e, kollayın ondan sonra hissettirmeyin e, yavaş davranın ondan sonra ve e, eğer size diyor kavminiz size zulmeden kimseler size muttali olunlarsa bilgi sahibi olunlarsa sizi taşlanlar yahut da dininizden sizi geri çevirirler kendi dinlerine çevirirler ve nen tüflühü izene bu durumda da siz asla felaha eremezsin diye gönderecekleri adama işte böyle nasihat ediyorlar bu keh ashabı yani mağara arkadaşlarının kıssası daha uzayıp gidiyor İnşallah onu kalanını okursunuz burada işte müminlere bir ibret veriliyor İman edenlerin işte böyle sıkıntı çektiklerini ve karşılıklarını karşılığını aldığına dair bu imtihanların neticesinde, eziyetlerin neticesinde sabırları, sabretmeleri ve tahammül etmeleri neticesinde bunun karşılığını aldığına dair bir moral veriyor. İşte bunlar Allah Azze ve Celle'nin salih kulları. Evet. Şimdi burada özellikle اِنَّهُمْ اِيَّذْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجِمُوكُمْ Eğer size e, muttali olurlarsa yani kavminiz o Ashab-ı diyor ya birbirlerine e, şehre gönderecekleri kimseye size bilgi sahibi sizin hakkınızda bilgi sahibi olurlarsa bu durumunuz hakkında e, sizi taşlarlar yahut da kendi dinlerine çevirirler hususunda Allah Azze ve Celle müminlere uyanık olmayı, dikkatli davranmayı, duruma göre hareket etmeyi, bir metod ve menheç edinmeyi öğretiyor. O dönemki müminlere. Tabii ki bizim için de geçerli. Onlar da gerçekten o dönemde, e, ileride söyleyeceğim inşallah, çok dikkatli davranıyorlar. Yani bir tartışma, kavga yaşansa bile hemen onu bastırıyorlar, örtbas ediyorlar, örtüyorlar, daha fazla ilerlemesin, daha fazla müminler zarar görmesin diye. Bunların hep bir e, sebebi var. ya. Yani. Bu Kehf suresi hakkında bir iki şey daha söyleyelim. E, Kehf suresinin faziletlerinden birisi kardeşlerim, cuma günü okunduğu zaman bir dahaki cumaya kadar kendisi için bir nur yakılır diyor Kim okursa cuma günü Cuma günü bir daha Cumaya kadar kendisi için bir nur olurdu. Çok faziletli. Hocam. Tamamı kastediliyor. Ama okuyamayan kimseler bir başka hadisten e, yola çıkarak söylüyorum özellikle en azından başından ve sonundan okumalıdırlar. Ama oradaki nur olayı sadece baştan, e, şey ayaktan başa kadar diye zikrediliyor hadiste Hasan derecesinde hatırladığım kadarıyla. Asıl olan tamamını okumak. Ayrıca bir başka hadiste kim Kef Suresi'nden 10 ayet ezberlerse ve canın şerrinden korunur diyor. Böyle faziletleri var. Bu sureyi ihmal etmeyin. Okumaya çalışalım inşallah. Bu surede 3 tane önemli kıssa var. Bunlardan bir tanesi az önce söylediğimiz eee mağara arkadaşları. Bu mağara arkadaşları bize o dönemki müminlere ve bize küfrün ve düşmanlığın e, merkezinden bulunduğu yerden hakka ve imana ve emniyete hicret etmeye irşad ediyor yani bir yerden bir yere hicret etmeye e, insanın dininin yaşayabileceği zulüm görmediği bir yere hicrete <gülüyor> irşad ediyor yani bunu bize öğretiyor İkincisi, Hızır Aleyhisselam'ın kıssası. Hızır Aleyhisselam'ın kıssası da biliyorsunuz Kef Suresinin sonlarında anlatıdır. Musa Aleyhisselam'la arasında geçen kıssa. O da uzun bir kıssadır. Bu da e, bazen bazı durumların zahirine göre değil de, zahirine göre değil, e, görünüşte olduğu gibi değil, tam tersine ortaya çıkabileceğini, <gülüyor> Ve bu durumda da e, bu zulmedici, zalim, harp ehlinin e, yaptığı zulmün kendi aleyhine döneceğine işaret ediyor. Evet. Ancak, burada şunu hemen ilave edeyim ben. Hızır Aleyhisselam'a işin üç yüzü, üç yüzü, yani batını tarafı Allah tarafından verilmiş. Çünkü ona bir ilim verilmiş. Müfessirler Hızır Aleyhisselam'ın Hakkında acaba peygamber midir yoksa salih bir insan mıdır hususunda ihtilaf etmişlerdir. Salih bir insan olsa da peygamber olsa da ona bir ilim veriliyor ondan dolayı biliyor. İşin üç yüzünü okuduğumuz zaman hani Musa aleyhisselamla geçen kıssada üç tane mesele var. Onların iç yüzünü bildiği için Musa aleyhisselama çıkışıyor sabretmediği için. Oraya girmeyeceğim. Dolayısıyla bu Hızır Aleyhisselam'a verilen bir özellik. Ona Allah Azze ve Celle tarafından verilen bir ilimden dolayı. Biz Hızır Aleyhisselam'ın bazı alimlerin tercih ettiği üzere peygamber olduğunu tercih ediyoruz. Bazı müfessirler bunu tercih ediyorlar. Böyle olması daha uygundur. Alem. Her halükarda o, ona dediğim gibi bir ilim verilmişti. Onun sayesinde biliyordu. Bizim buradan alacağımız Kehf Suresi'ndeki bu kıssanın Hızr Aleyhisselam kıssasının irşad ettiği, yönlendirdiği şey bazen e, görünüşün tam tersi olabilir. Yani zul, zulmeden kimselerin zulmü başlarına geçebilir. İnşallah Allah Azze ve Celle bu zalimleri, e, bu Suriye'deki ve diğer memleketlerdeki Müslüman beldelerdeki zalimlerin zulmünü başlarına geçirsin tam tersine Müslümanların lehine gelişsin olaylar inşallah. Üçüncüsü de Zülkarneyn aleyhisselamın kıssası. Yine Kef suresinde anlatılıyor bildiğiniz üzere. Burada da Allah azze ve celle'nin ara ara ümmetin içerisine müceddit dini yenileyici kimseler, komutanlar göndereceği ve onunla dinin yenileceğine, yenileneceğine eee işaret ediyor. Tabi buradaki yenilenme olayı asla ve kat'a reform değil. Buradaki yenilenme emril bil ma'rufu yerine getirmek, yani iyi emretmek, kötülükten vazgeçirmek, ümmetin unuttuğu şeyleri ortaya çıkartmak, onlara komutanlık yapmak. Yoksa dinde reform diye bir şey yok. El yevme ekmeltü lekum ve etmemte aleykum nimeti ve radedü lekum islam ve dina. Ayet çok açık. Maide Suresi 3. Ayet-i Kerime Bugün sizde dini tamamladım Kemale erdirdim İslam'dan sizin için razı oldum diyor. Sübhanallah Evet kardeşler İşte o dönemde Geçiyoruz ee, Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemine Mekke dönemine Müslümanlar üzere Sıkıntılar, ezalar iyice şiddetlenmiş, artmıştı Ali vesselam tebliğden asla vazgeçmiyordu. Davasını tebliğ etmekten vazgeçmiyordu. Ara vermiyordu. Bunun için böyle idi. Çünkü Ali Sıratu vesselam'ın tebliğ daveti beşeriyeti hem dünya sıkıntılarından, dünya eee bedbahlığından hem de ahiret azabından kurtarmak içindi. Onun için Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Diyor ki bir hadiste Cabir'in rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam hac mevsiminde kendi nesini insanlara arz eder ve der ki beni kavmine topluluğuna, aşiretine gö götürecek bir kimse yok mu? Kureyş beni diyor yani kendi kavminden bahsederek beni menetti yani davet etmemden davet etmeme engel oldu. Tebliğ yapmama engel oldu. Beni kavmine götürecek yok mu? Kavmine tebliğ edeyim. manasında Ali Sıratü vesselam bazen bu şekilde hac mevsiminde insanlara çıkıyor. İnsanların önüne çıkıyor ve böyle arz ediyor kendisini. Bir başka hadiste de sahih bir hadiste diyor ki ben diyor, yemin olsun ki Allah yolunda hiç kimse eza edilmezken, eza edildi, bana işkence edildi, sıkıntı verildi. Ve hiç kimse korkutulmazken ben Allah yolunda korkutuldum diyor. Bir Müslümanı korkutmak caiz değil, şaka dahi olsa. Müslüman korkutulmaz. Bunu bazen kardeşler yapıyor, bu doğru bir şey değil. Evet hadisin devamında hadisin devamında diyor ki bilal'in diyor koltuğunun altında böyle yiyecek bir şeyleri sakladığı bir şeyler müstesna yemek için canlı bir kimsenin hayat sahibi bir kimsenin diyor yiyebileceği bir şey bulamadık biz ne Bilal ne de benim ne Bilal'in ne de benim yoktu diyor. Üç gün böyle geçirdik. Üç gece böyle geçirdiğimiz günler oldu diyor. Sübhanallah. Öyle ez ezalar, sıkıntılar geçirdik yani aç kaldık diyor. Buna rağmen kardeşlerim Allah Azze ve Celle işte o ashabı İslam'ın arkadaşlarını nebileriyle beraber sebat ettiriyor. Hak üzere sebat ettiriyor. Onların her türlü işkenceye, sıkıntıya, belaya katlanmalarını sağlıyor. Onlara bir tahammül gücü veriyor. Ve onların kıymetini, kadrini kıyamete kadar yücez. Öyle değil mi? Onların adı bugüne kadar anıldı. Hem de dualarla radiyallahu anhum ve erdahum. Allah onlardan razı olsun. Onlara hoşnut etsin. Dualarla. Kıyamete kadar da anılacak. Burada Abdullah İbni Ömer'in çok önemli bir sözü var. Diyor ki sahih bir senetle geliyor. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle derdi. Muhammed'in ashabına sallallahu aleyhi ve sellem söyleyin. Onun ashabına söyleyin. Sizden birinin bir saatlik bir mevkisi, şey, onlardan birinin bir saatlik mevkisi, sizden birinin bir ömürlük amel işlemesinden daha hayırlıdır diyor. Allahu Allah. Burada bu Rafizilere aleyhissalatü vesselamın ashabına, Ebu Bekir'e, Ömer'e, Ayşe radıyallahu anhum var ardahım. Bunlara ve emsali sahabelere söven hatta Muaviye'ye söven kimselere çok açık bir reddiye var. Allah Azze ve Celle birçok yerde Ali Muran suresinde Haşir suresinde hatırladığım kadarıyla radiyallahu anhum ve radu'an ifadesi kullandı. Ve yine suresinde Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Nebimiz aleyhissalatü vesselamın ashabı hakkında konuşmak büyük bir fısıktır. İnsanı küfre götürür. Muaviye hakkında bile alimlerimiz ehli sünnet ve cemaat alimler radiyallahu anhum Allah Allah onlardan razı olsun. Onların ihtilafları, hataları Allah Azze ve Celle'nin katındadır. Allah Azze ve Celle onlarda, onlardan hoşnut olmuştur. Bize onlar hakkında konuşmak düşmez ve konuşanlara sevgi beslemek de düşmez. Doğru olmaz. Onlar hakkında ileri giden, onlar hakkında iftiralarda bulunan kimselere biz sevgi ve dostluk da beslemekiz. Allah Azze ve Celle onlara hidayet etsin, doğru yolu göstersin. Evet. <gülüyor> Mekke döneminde o sıkıntılar esnasında bir tartışma, bir çekişme meydana geliyor. Müslümanlar o dönemde böyle dağ yollarında insanların e, görmedikleri uzak mekanlarda namazlarını kılıyorlardı. Evet. Uzak yerlerden namazlarını kılıyorlardı. Yani nübüvvetin, setin dördüncü senesinde bir ara yine böyle namaz kılarken e, müşrikler e, görüyorlar ashabın namaz kıldığını, sövüyorlar ve e, onlarla dövüşüyorlar. Bu arada Sa'd bin Ebi Vakkas Radiyallahu an o müşreklerden bir tanesini sopalıyor. Ondan sonra ondan da yani vurduğu yerden kan geliyor. Bu da bu kan işte Allah yolunda İslam'da ilk akıtılan kan. Allah için ilk akıtılan kan olmuş oluyor. Sonra bu olaylar iyice kızacakken yani artacakken ve Vesselam durumu hemen fark edip, müşriklerin e, bu olayı fırsat bilmesine imkan tanımıyor, hemen bastırıyor. Yani ashabını e, teskin ediyor ve gizli hareket etmelerini sağlıyor. Gizli gizli toplanmalarını, gizli ibadet yapmalarını emrediyor. Açık vermiyor. Dolayısıyla da müşrikler bu fırsatı değerlendiremiyorlar. O dönemde Safa tepesinde müşriklerin zalimlerinden tu, bu tuğyan ehli haddi aşan kimselerin gözlerinden uzak, meclislerinden uzak bir yerde Erkam İbni Erkam El-Mahzumunin bir evi var. Orada toplanıyorlar. Orada gizlice toplanıyorlar. Darül Erkam demek, yani bildiğiniz Darül Erkam bu işte. Safa tepesinde Böyle müşluklerin göremeyeceği bir yerdeymiş, oraya topla, oraya toplanıyorlar. Hadi sırat davetini ve ashabiyle kardeşleriyle görüşmesini orada yapıyor. Or, orası bir buluşma yeri, orası bir merkez oluyor yani. O merkezde birleşiyorlar, buluşuyorlar. Bu İbn Hişam'ın haber verdiğine göre işte siyer tarihçisi Hicretin, şey Hicretin diyorum, bir yani peygamberliğin beşinci yıllarında filan oluyor. Oraya gidip geliyorlar, bu arada Mekke'nin en güzel insanı, en böyle, e, en güzel yüzlüsü, en yakışıklısı, en alımlısı, çekici insanı ve en zengin aileden gelen, kadifeler içerisinde yetiştirilmiş gençlerden bir tanesi, Musab bin i Umayr, radıyallahu anh. Aleyhissalatü Vesselam'ın ve ashabının Darül Erkam'a gidip geldiğini fark ediyor. O aklı meşgul ediyor Aleyhissalatü Vesselam'la. Duyuyor çünkü orada. Meşguliyetini gidermek için geliyor Aleyhissalatü Vesselam'ın inanına ve iman ediyor hemen. Ve onlarla beraber namaz kılıyor. O Darül Erkam'da. Annesi de zalim bir kimse. Talha bin, e, Osman bin Talha adında birisi Musab bin i Umeyr'in bu durumunu fark edince annesine haber veriyor. Hemen koşuyor yetiştiriyor. Diyor ki Musab Müslüman oldu ve Müslümanlarla beraber namaz kılıyor. Annesi haberi alınca Musab'ı çağırıyor. Musab tabi hemen aleyhissalatü vesselamın kim olduğunu yani beşeriyet için bir rahmet olduğunu ondan sonra onun e, ne kadar değerli olduğunu, davetini vesaire anlatmasına rağmen annesi onlar dinlemiyor söyledikleri şeyi ve, ve ona bir de tokat patladı. Hapsediyor. Evden çıkmasına engelliyor. Musab bin Ümeyr bu şekilde e, Habeçistan'a e hicret başlayıncaya kadar böyle kalıyor. Bakıyor ki Habeçistan'a e müminler hicret ediyorlar. Hemen annesini, e, annesinin bulunmadığı bir durumda gafil yakalayarak, yani onu e, aldatarak onun e, fark etmediği bir e, halde iken müminlerle birlikte hicret ediyor. Habeçistan tarafına. Evet. Musab bin İmeyr'in e, hikayesi, kıssası ta Medine'de Medine'de Uhud Savaşı'na kadar devam eder kardeşlerim. İnşallah yere geldikçe söyleyeceğiz. O Güzü'de davetçilerden bir tanesidir. Ve Uhud'da şehit olmuştur. Dedik ya Musab bin Ümeyr müminlerle birlikte hicrete yani eminlik yurduna, Habeşistan'a, hicrete e, yöneliyor. Bu arada, müminler, az önce de söylediğimiz gibi, zalim ve kızgın bakışlar, öfkeli nefisler, kendilerine söven, sayan diller ve azabın her türlüsünü, işkencenin her türlüsünü Reva gören ellerden dolayı artık akıllarına hicret duygusu geliyor. Hicret edelim diyorlar. Yani dinlerini emin bir şekilde yaşayacakları, böyle zulüm görmeyecekleri, öfkeli bakışlarının hissetmeyecekleri bir yurda, bir memlekete hicret edelim duygusu geliyor. Ve Habeş yurduna yöneliyorlar. Sessizce ilk grup fark etmek müşriklere fark ettirmeden böyle e, sessiz bir şekilde e, 11 tane erkek dört tane de kadın Habeş tarafına yöneliyor. Habeş kardeşlerim bugünkü Etiyopya Etopya dediğimiz yer var ya yani e, Güney Doğu Afrika Güneydoğu Afrika. Afrika'nın uç kesimleri üst tarafında e, Eritre, ondan sonra e, Mora ve diğer ülkeler var. Djibiti e, gibi ülkeler var. Şu an için deniz kıyısı e, da kıyıları yok, denize yakın değil. Ama demek ki o zamanlar e, kıyıları. Yani sınırları daha doğrusu deniz kıyısına yakınmış. Böyle bir e, ülke. Bugünkü Etiyopya yani. Halen e, orada e, biliyorsunuz zulüm var. Allah Azze ve Celle oradaki mü'minlere yardım etsin. Onların sıkıntılarını gidersin. İşte oraya yöneliyorlar. Neden? Biliyorsunuz orada bir kral var. Mü'minler oraya yöneldiğinde... E, işte dediğim gibi 11 kişi erkek 4 tane de kadın içlerinde şey de var Rukayye Radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'ın eşi şey aleyhissalatü vesselam'ın kızı ve Osman Radıyallahu anh'ın eşi Ümmü e, Ümmü Seleme var aynı zamanda aleyhissalatü vesselam'a sonradan eş olacak kimse var Ümmü Seleme bunlarla beraber hicret ettiklerinde aleyhissalatü vesselam diyor ki o gidecek gruba Habeş diyarına gidin. Orada bir melik hükümdar var ki onun yanında kimseye zulmedilmez. Onun beldesine ilhak olun. Oraya gidin yani dahil olun. Ta ki Allah Azze ve Celle sizin içinizde bulunduğu durumdan sizin için bir kurtuluş ve çıkış yolu yaratıncaya kadar orada kalın diyor. Ümmü Seleme radiyallahu anh'a da biz topluluklar halinde çıktık ve orada yani Habeşistan'da buluştuk. Hayırlı beldeden, hayırlı, en hayırlı beldeden, yani Mekke kastediliyor Allah-u Alem, hayırlı komşuya misafir olduk, orada konakladık diyor. Ve hiçbir şekilde de dinimizden yana zulmedilmekten korkmadık. Diyor. Orada emniyet içerisinde yaşıyorlar. Evet. Allah Azze ve Celle onları bu şekilde rahatlatıyor. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam ilk etapta onlarla beraber hicret etmiyor. Neden? Aleyhisselatü Vesselam amca tarafından amcası tarafından korunuyor. Kavmi tarafından e, dokunulmuyor. Evet, ezalar görüyor, sıkıntılar görüyor. Ama onun orada bir ağırlığı var. Yani ne olursa olsun ona cüret edemiyorlar. Ama ashab Ashab Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri her gün bin bir türlü işkenceye tabi tutuluyor. Onun için böyle bir karar alınıyor. ve Vesselam onları Habeşistan'a gönderiyor. Orada kardeşlerim iki ay kadar kalıyorlar. İki ay kadar kalıyorlar. Şevval ayında çıkıyorlar. Şey, şey, Şevval ayında diyorum. Ee, Recep ayında çıkıyorlar. Ee, Şaban ve Ramazan Çıkınca, Recep ayında da geri dönüyorlar. Şöy, Şaban, Recep, Şevval ayında da geri dönüyorlar. Recep'te çıkıyorlar, Şaban, Ramazan geçiyor, Şevval ayında geri dönüyor. İki aylık bir dönüyor. Neden geri dönüyorlar? Çünkü artık Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının Mekkeliler tarafından eziyet edilmediği iyi haberler alınca geri dönme kararı alıyorlar. Sonra ikinci bir hicret başlıyor. Onu da inşallah bir dahaki derste söyleyeceğiz. Bu arada Ebu Bekir radiyallahu anh da hicret kararı alıyor. Onun kıssasını da anlatalım inşallah bitireceğiz nasip olursa. Ebu Bekir radiyallahu anh da e, gördüğü sıkıntılar, işkencelerden dolayı Buhari'nin sahihinde anlatılıyor bu kıssa. E, hicret etme kararı alıyor. Ayşe radiyallahu anh diyor ki ben kendimi bildim bileli aklettiğinden beri benim annem babam diyor yani Ebubekir ve eşini kastederek bu dini üzereydi. Ve Ali Sırat'ı dese lan bize sabah akşam gelir uğrardı. Bizim yanımıza gelirdi diyor ve Müslümanlar eee Habeş tarafına eee hicrete çıkmışlardı. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh da, yani babam da diyor. <gülüyor> Yemen e, şey o Yemen tarafına e, Yemen tarafına doğru yani o sıkıntılardan kurtulmak için hicrete çıkıyor ve o esnada da oranın eee Berkül adında bir yer oranın efendisi aşiretin ileri gelenlerinden eee İbnü Dağinne diye bir adam. Ebu Bekir'le karşılaşınca Ebu Bekir'e diyor ki nereye gidiyorsun? Diyor ki dinimi yaşayabileceğim Allah'a Rabbime ibadet edebileceğim bir yere e, hicret ediyorum e, oraya doğru yola çıktım diyor. O da diyor ki sen çıkartılacak bir adam değilsin. Yani sen kovulacak bir adam değilsin. Memleketinden, yurdundan. Sen diyor Başkasının yanında olmayan malı insanlara ihsan edersin. Akrabayı ziyaret edersin. Sıla, sıla yaparsın yani. Akraba ziyaretinde bulunursun. Ve yorgun kimseye, işini halledemeyecek halledemeyecek kimseye yardım edersin. Allah'u Allah. Sübhanallah. Yani bütün güzellikler, bütün iyi hasletler toplanmış Ebubekir Bekir radıyallahu anh. Yani sen böyleyken diyor ve misafiri Misafir ağırlarken, hak e, sahiplerine yardım ederken, sen nasıl olur da çıkarılsın diyor. Ben diyor senin için kefilim. Ben sana eman veriyorum diyor. Dön. Rabbine ibadet et. E, memleketinde kaldı diyor. Memleketinde Rabbine ibadet et diyor. Abu Bekir ve İbni e, Dahin'le birlikte geliyorlar. Bu İbni Dakhinle e, Kureyş'in ileri gelenlerini dolaşıyor ve durumu anlatıyor. İşte diyor ki bu adam böyle böyle bir adam. çıkarılacak bir insan, kovulacak bir insan değil. Akrabayı ziyaret eder, fakirlere yardım eder, ihsanda bulunur, misafiri ağırlar, bunu nasıl çıkartırsınız diyor. Ben onun kefiliyim diyor yani kısacası. Hadis uzunca anlatılıyor da ben onun kefiliyim onu serbest bırakın diyor. Nihayetinde müşriklerle bu adam İbn-i Dakil'le Ebu Bekir'in evinde kalıp dışarıya çıkmadığı sürece ev, ibadetini evinde e, yaptığı sürece onun e, şeysinde vekanetinde veki, e, ne onun ismi? E, emaninde kalması için izin veriyorlar. Anlaşıyorlar daha doğrusu. Bunlar razı oluyorlar. Ebu Bekir ilk dönemlerde radıyallahu anh evinde ibadete çekiliyor. Evinde Kur'an okuyor. Ondan sonra belli bir zaman geçince de artık dışarıya evinin avlusuna çıkıyor. Oraya bir mescid gibi bir şey inşa ediyor. Orada namaz kılmaya başlıyor. Orada Kur'an okumaya başlıyor. Ama öyle bir Kur'an okurmuş ki subhanallah. Mutlaka ağlarmış Kur'an okurken. Kendisine hakim olamaz ağlarmış. Böyle bir adam. Radiyallahu an. Dışarıda, ibadetlerini dışarıda yapmaya başlayınca müşrik kadınlar ve çoluk çocuk toplanıyorlar. Onun başına hayretle böyle bakışıyorlar. Yani kendilerini alamıyorlar. Ebu Bekir'e bakmaktan. Ondan sonra bunu hisseden müşriklerin ileri gelenleri hemen İbn-i Ebu Bekir'in kefiline diyorlar ki biz senden o evde kalacak, ondan evinde namaz kılacak, evinde Kur'an okuyacak viadetini evinde yapacak diye ahitleşmiştik bak bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu kadınlarımızı fitneye düşürüyor böyle yapmasın Ebu Bekir'e söyle biz senin ahdimizi bozmak istiyor, istemiyoruz Evinde ibadetine devam etsin diyorlar. Adam geliyor Ebu Bekir'e. Diyor ki böyle böyle ben seninle olan ahdimi bozmak istemiyorum. Sen de bir anlaşma yaptın. Bunu bozmak, geri çevirmek istemiyorum. Ama seninle ahdimiz senin evinde ibadet edeceğin üzereydi. Deyince Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki ben senin emanetini kefildiğini sana veriyorum. Allah'ın eman, emanına Allah'ın emniyetine geçiyorum diyor. Sübhanallah ve ondan sonra da ibadetlerini o şekilde yapmaya devam ediyor Ebu Bekir radiyallahu anh'ın hicreti ta ki aleyhissalatü vesselam ile beraber hicrete kadar burada kalıyor yani bir daha hicret için şey yapmıyor, harekete geçmiyor ta ki Resulullah aleyhissalatü vesselam birlikte hicret edinceye kadar işte böyle kardeşlerim Habeşistan Habeşistan, Kureyş'in e, ticaret yeriydi. Orayı demek ki biliyorlardı. Ve ilk hicret, ilk hicret oraya olmuştur. O hicret edenler arasında Zübeyir bin Avvan, Abdurrahman bin Af, Abdullah bin Mesud, Ebu Seleme ve eşi Ümmü Seleme de var. Onlar dediğim gibi orada Habeşistan'da e, Şaban ve Ramazan ayında kalıyorlar. Ve şevval ayında da geri dönüyorlar. Allah Azze ve Celle o ilk Müslümanlardan razı olsun. Allahu u Teala onların izinden gitmeyi bize nasip eylesin. Amin. Ve bizleri hak üzere, İslam üzere, iman üzere yaşatsın, <gülüyor> iman üzere, hak üzere ve şehadet üzere öldürsün. Hala ve Allahü ve sallallahu aleyhi ve nebiyyina ve hamdun. Eşhedönle ala hala taslaffar kuratul uleyhi.